Markos 2. Bölüm Birkaç gün sonra İsa tekrar Kefarnahum'a geldiğinde evde olduğu duyuldu. O kadar çok insan toplandı ki artık kapının önünde bile duracak yer kalmamıştı. İsa onlara Tanrı sözünü anlatıyordu. Bu arada ona dört kişinin taşıdığı felçli bir adamı getirdiler. Kalabalıktan ona yaklaşamadıkları için bulunduğu yerin üzerindeki damı delip açarak Ferçliye üstünde yattığı şilteyle birlikte aşağı indirdiler. İsa onların imanını görünce Ferçliye, "Oğlum, günahların bağışlandı." dedi. Orada oturan bazı din bilginleri ise içlerinden şöyle düşündüler. "Bu adam neden böyle konuşuyor? Tanrı'ya küfre diyor. Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir?" Akıllarından geçeni hemen ruhunda sezen İsa onlara ''Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz?'' dedi. ''Hangisi daha kolay?'' ''Felçliğe günahların bağışlandı demek mi?'' ''Yoksa kalk, şilteni topla, yürü demek mi?'' ''Ne var ki, insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz.'' diye... Sonra felçliğe ''Sana söylüyorum, kalk, şilteni topla, evine git.'' dedi. Adam kalktı, hemen şiltesini topladı, hepsinin gözü önünde çıkıp gitti. Herkes şaşa kalmıştı. Tanrı'yı övüyorlar. Böylesini hiç görmemiştik diyorlardı. İsa yine çıkıp göl kıyısına gitti. Bütün halk yanına geldi. O da onlara öğretmeye başladı. Yoldan geçerken vergi toplama yerinde oturan Alfa oğlu Levi'yi gördü. Ona ''Ardımdan gel.'' dedi. Levi de kalkıp İsa'nın ardından gitti. Sonra İsa, Levi'nin evinde yemek yerken birçok vergi görevlisiyle günahkar, onunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturmuştu. Onu izleyen böyle birçok kişi vardı. Ferisilerden bazı din bilginleri, onu günahkarlar ve vergi görevlileriyle birlikte yemekte görünce öğrencilerine, ''Niçin vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yemek yiyor?'' diye sordular. Bunu duyan İsa onlara ''Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var.'' dedi. ''Ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim.'' Yahya'nın öğrencileriyle Ferisiler oruç tutarken bazı kişiler İsa'ya gelip ''Yahya'nın ve Ferisilerin öğrencileri oruç tutuyor da senin öğrencilerin neden tutmuyor?'' diye sordular İsa şöyle karşılık verdi güvey aralarında olduğu sürece davetliler oruç tutar mı? güvey aralarında oldukça oruç tutmazlar ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek onlar işte o zaman o gün oruç tutacaklar hiç kimse eski giysisi yeni kumaş parçasıyla yamamaz yoksa yeni yama çeker eski giysiden kopar Yırtık daha beter olur Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz Yoksa şarap tulumları patlatır Şarap da tulumlar da mahvolur Yeni şarap yeni tulumlara doldurulur Bir Şabat günü İsa ekinler arasından geçiyordu Öğrencileri yolda giderken başakları koparmaya başladılar Ferisiler İsa'ya Bak Şabat günü yasak olanı neden yapıyorlar? Dediler İsa onlara Davut'la yanındakiler aç ve muhtaç kalınca Davut'un ne yaptığını hiç okumadınız mı? Diye sordu Başkahin Aviyatar'ın zamanında Davut Tanrı'nın evine girdi Kahinlerden başkasının yemesi yasak olan Adak ekmeklerini yedi Ve yanındakilere de verdi Sonra onlara İnsan şabat günü için değil Şabat günü insan için yaratıldı Dedi, bu nedenle insanoğlu şabat gününün de Rabbidir.